140. Bölüm Habeşli bir köle vardı. Hayber Yahudileri tarafından satın alınmış ve çobanlık yapması emredilmişti. Yıllar yılı önüne kattığı sürüyle şu dere senin, bu tepe benim diye dolaşıp durmuştu. Bir gün kalenin etrafının sarılmakta olduğunu gördü. Hayber sokakları, Heyecanlı koşuşmalara sahne oluyordu. Yüzlerde dehşet ve korku vardı. Silahını alan koşuyordu. Neler var ne oluyorsunuz dedi. Görüyorsun neler olduğunu silahlanıyoruz çarpışacağız. Kiminle? Adam parmağıyla işaret etti. Peygamber olduğunu iddia eden bu adamla Ve daha sonra hızlı adımlarla uzaklaştı. Çoban kale burçlarına çıktı. Gelenlere bir daha baktı. Peygamber olduğunu iddia eden sözü sanki zihnine çakılmıştı. Kimdi? Gerçekten peygamber miydi? İnsanları neye davet ediyordu? İleride kaynaşan orduya baka baka düşündü. Sonra birden karar verdi. Bir defa gidip göreni yemezler ki, böyle deyip yürüdü ve kaleden çıktı. Koyunlarının başına vardı. Süre süre Peygamber Efendimizin huzuruna ulaştı. Sen insanları neye davet ettiğini bana anlat dedi. Resulü Rabbül Alemin Efendimiz ona İslam dini hakkında bilgi verdi. Çoban İslam dinini en iyi bilen, en iyi anlatan en büyük insandan dinledi. Onda bir kabile reisinin, bir ordu komutanının büyüklenmesi, böbürlenmesi yoktu. Peygamber olana yakışan bir tevazu. Bir çobanı karşısına almış, bir köleyle konuşur gibi değil, saygıdeğer bir insanla konuşur gibi konuşmuştu. Peki, ben bu dini kabul edersen bunun karşılığında bana ne var? Bu iman üzere öldüğün takdirde mükafatın cennet olacaktır. O halde ben senin dinine giriyor, senin peygamber olduğuna inanıyorum. Bana neler yapacağımı anlat. Daha sonra çoban... Peygamber efendimizin söylediği şehadet kelimelerini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti. ''Fakat ey Allah'ın peygamberi, bu koyunlar bana emanettir. İstiyorum ki bu emaneti yerine teslim edeyim.'' ''Yok artık o koyunlar burada kalacak.'' Böyle denilmedi kendisine. Çünkü bu din emaneti riayet etmeyi emrediyordu. Resulullah efendimiz ona yol gösterdi. ''Koyunları ordunun dışına çıkar.'' ''Ve bir iki çakıl taşı at, Allah Teala onları senin yerine sahibine teslim edecektir.'' Çoban kendisine tavsiye edileni yaptı. Sürü bir çobanın idaresindeymiş gibi dağılmadan kaleye doğru ilerlemeye başladı. Vardı ve sahibinin evinin önünde durdu. O gün yapılan savaşta hem de ilk çarpışmalarda çoban şehadet şerbetini içmiş bulunuyordu. Hiç namaz kılmamış, namazın nasıl kılınacağını bile öğrenme fırsatını bulamamıştı. Kuşatmanın ikinci ve üçüncü günleri ilk günde olduğu gibi karşılıklı ok ve taş atışlarıyla geçti. Bu arada Hz Ali gözlerine dolan tozlarla önünü bile göremez hale gelince saftış oldu ve istirahati çekildi. öyle sıcağının bastırdığı bir sıradaydı. Mahmud bin Meslem'e dinlenmek üzere Naim kalesinin dibine oturdu. Hayber, 3-5 kaleden meydana geliyordu. Kalelerin her birine bir ad verilmişti. Gölgede terini kurutacaktı. Bir müddet dinlendi. Ne olursa olsun, şu Yahudiler layık oldukları cezalarını bulacaklar diye düşündü. İkinci serinliği çıkıp, Sıcaklar hafifleyince savaş yeniden başlayacak. İki taraf birbiriyle tekrar can pazarına oturacaktı. Fakat artık Mahmut'un buradan ileri gitmesi, tekrar düşmanla savaşması düşünülemezdi. Onu ihtimal ki buraya ecel getirmişti. Başını yukarı kaldırmayı ben dostumun evinin gölgesine değilim demeyi de akledemedi ve birden tepesine inen değirmen taşı onu oturduğu yere yapıştırıverdi. İleriden onun başına gelen belayı gören müminler koştular. Yarı canlı halde Resulullah Efendimizin huzuruna ilettiler. Nebi Ekrem Efendimiz arkadaşını bu halde görünce üzüldüler. Yüzünden aşağı sarkan deri tekrar... Yerine Yapıştırdı Ama Artık Mahmut için Tekrar Hayata Dönüş imkanı Kalmamıştı Kardeşi Muhammed Bin Meslemenin Ciğeri Dağlanmış Perişan Olmuştu Mahmut Oranın Geri Saflarına Gönderildi Orada Tedavi Edilecekti Karşılıklı Taş Ve Ok Atmaktan Uzanan Yahudiler Çıkıp Dışarıda Savaşmayı Da Denediler kalenin reisi ve en meşhur savaşçısı olan Merhab isimli Yahudi ilerledi ve çarpışmak üzere er diledi. Müminlerden Amir bin Ekva çıktı. Karşılıklı saldırılar oldu. Kavga anında Amir'in kısa olan kılıcı Merhab'ın kalkanından kaydı ve kendi bacağını kesiverdi. Amir yere yığıldı. Arkadaşları koştular ve onu meydandan çıkardılar. O da tedavi için geri götürüldü. Çok geçmedi. Mahmud da Amir de Hakk'ın rahmetine kavuştular. Fahri Kainat Efendimiz ikisini beraberce bir mağaraya gömdü. İhtimal ki onların ziyaretçisi hiç olmayacak. Kimsenin yolu onların bulunduğu mağaraya uğramayacaktı. Bununla beraber onlar alemlere rahmet olarak gönderilen şanı yüce peygamberin mübarek elleriyle cennet bahçelerinden birine yerleştirilmişlerdi. Cenab-ı Mevla'nın aziz misafirleri olarak ikram görecekler. Resulullah Efendimiz'e hizmette bulunmanın, dini i mübini İslam'a destek olmanın mükafatını almak üzere cennet sofralarında ağırlanacaklardı. Kuşatma başlayalı birkaç gün olmuş, eldeki yiyecek tükenmişti. Bu arada Abdullah bin Mugaffel, kaleden bir dağarcığın fırlatıldığını gördü. Derhal koştu ve yakaladı. Fakat bu sırada ordunun ganimete bakmak görevini yürüten şahıs da yetişmiş, dağarcığa sarılmış bulunuyordu. ''Bırak bakalım arkadaş, o ganimetin içine katılacaktır. Vallahi ben bunu kimselere veremem.'' İkisi de çekişip duruyorlardı. Tam bu sırada Abdullah'ın gözleri bir çift gözle karşılaştı ve utandı. Resulullah Efendimiz kendilerini seyretmekteydi. Tebessüm ederek ganimet bekçisine seslendi. Onu ona bırak. Adam bıraktı. Abdullah darcık elinde, gözleri yerde olduğu halde arkadaşlarının yanına yürüdü. Beraberce oturup içindeki eti ve yağı yiyeceklerdi. Bu sırada iyice bastıran açlığı gidermek için kesilen ehli eşekler kazanlara konmuş, pişirilmekteydi. Etrafı et kokusu kaplamıştı. Resulullah Efendimiz nedir bu diye sordu. Et pişiriyorlar yani bir Allah. Ne eti? Ehli eşek eti. Biraz sonra ordu saflarında dolaşan bir münadi. Bilesiniz ki Allah Teala ve Peygamberi size ehli eşek etini yasak ediyor, dökünüz diye bağırmaktaydı. Duyanlar pişenetlerden tek lokma almadan döktüler. Açlık yine devam edecek. Fakat Allah'ın ve Resulünün emri çiğnenmeyecekti. Geldiler ve ordunun müşterek derdini arz ettiler. Ey Allah'ın peygamberi, açlıktan takatimiz kesildi. Yiyecek bir şeyimiz yok dediler. Dediler ama Resulullah Efendimizin de vereceği bir şey yoktu. Ellerini kaldırdı. Allah'ım sen bunların hallerini biliyorsun. Güçleri tükenmiş, kuvvetleri kalmamıştır. Benim de onlara verecek bir şeyim yok. Bunlara Hayber'in en zengin, yiyeceği en bol olan kalesinin fethini nasip et diyerek dua etti. Bir gün Resulullah Efendimiz rahatsızlandı. Sancağı, Hz. Ebu Bekir'in eline verdi. Onun komutası altında çarpışıldı. Netice alınamadı. Bir gün sonra sancak Hz. Ömer'e verildi. Yine sonuç değişmedi. Ensardan bir zata verildi yine olmadı. Altıncı günün akşamıydı. Sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki o Allah'ı ve peygamberini seviyor. Allah ve peygamberi de onu seviyor. Allah onun elinde fetih nasip edecektir dedi. Bu sözler Müslümanlar arasında büyük bir heyecana sebep oldu. Kimdi bu talihli? Herkes buraya Allah'ı ve Resulü'nü sevdiği için gelmişti. Fakat Allah ve Resulü tarafından sevilen bir insan olmaya gelince, orada akan sular dururdu. Böyle bir saadete namzit olmayı istemeyen tek fert bulunamazdı. Gece zihinler hep bu konuyla meşgul oldu. Sabahleyin uyananların ilk düşündükleri de buydu. Ömrü boyunca sadece ilk defa kendisine vazife verilmesini pek arzu eden Hazreti Ömer, ilk bakışta seçilecek derecede uzun boyuna rağmen yine de kendisini varlığını hissettirecek şekilde ön safta yer almış bekliyordu. Peygamber Efendimiz çadırında bir müddet dinlendikten sonra çıktı. Oradakileri gözden geçirdi. Ali nerede? dedi. Göğüslerde biriken heyecanlar son buldu. Sabaha kadar zihinleri meşgul eden talihli insanın kim olduğu belirlenmişti. Ey Allah'ın peygamberi! Ali gözlerinden şikayetçidir, gözleri ağrıyor. Haber gönderin ve çağırın. <Gülüyor> Hz. Ali kör getirilir gibi elinden tutularak getirildi. Resulullah Efendimiz tükrüğünden çaldı onun gözlerine ve dua ettiler. Bir anda gözler açıldı. Kapanmışçasına perişan hale gelmiş olan gözler sanki bu gözler değildi. Ve bir daha 30 yılı aşan hayatı boyunca da Hazreti Ali göz ağrısını bilmeyecekti. Sancak kendisine teslim edildi. Geri dönmeden ilerlemesi... Ve savaşması emredildi. Hazreti Ali birkaç adım attıktan sonra durdu. Dönmeden seslendi. Onlarla ne üzere savaşacağım ya Nebi Allah? Onlarla Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulü'dür diye şehadet edene kadar savaş. Bunu yaptıklarında mallarını canlarını kurtarmış olurlar. Sadece İslam'ın hakkı kalır. Hesapları Allah'a aittir. Doğruca git ve onların sahasına ulaş. Sonra onları İslam'a davet et. Allah Teala'nın hakkını onlara hatırlat. Yemin ederim ki senin elinde bir insanı Allah'ın hidayet erdirmesi senin için kırmızı develere malik olmandan daha hayırlıdır dedi. Daha sonra Hz. Ali yanındaki askerlerle birlikte yürüdü. Resulullah Efendimizin emrini yerine getirmek üzere onları İslam'a davet ettiyse de faydası olmadı. Hayberliler kalelerinden dışarı çıktılar ve Müslümanların üzerlerine saldırdılar. Zübeyr bin Avvam ve Ebu Düzcani arslanlar gibi savaşıyorlardı. Bu arada Zübeyr savaşmak üzere bulunduğu bir Yahudiye Hazreti Ali'nin saldırmaya hazırlandığını görmüş, Allah aşkına aramıza girme diye seslenerek onu uzaklaştırmış sonra hasmına saldırmıştı. Birkaç vuruşmadan sonra adam kanlar içinde yere serilmiş bulunuyordu. Halbuki o Hayberlilerin bel bağladığı hatırı sayılır yiğitlerden Yasir adıyla bilinen bir kişiydi. Bu arada Hazreti Ali'de kale komutanı Merhab'ın kardeşi Haris'i öldürmüş bulunuyordu. Merhab kardeşinin öldürüldüğünü gördüğü zaman kanı beynine sıçramış savaşmak üzere çıkmıştı. Kendini öğen maniler söyleyerek meydana yürüdü. Hazreti Ali de ona doğru yürürken "Ben anamın Haydar Aslan adını verdiği yiğidim." diyordu. Ve savaş başladı. Merhab o güne kadar mağlubiyet acısını tatmamış bir yiğit oluşuna güvenmekteydi. Birkaç vuruşmanın sonucu olarak Hazreti Ali'nin indirdiği bir kılıç önce Merhab'ın kalkanını ikiye böldü. Sonra başını dişlerine kadar ayırı verdi. Merhab, Hayber Kalesi'nin burçlarını inleten bir haykırışla yuvarlanırken, azap melekleri de onun yakasına yapışmış bulunuyordu. Merhab'ın ölümü, Yahudileri iyiden iyiye sarsmıştı. Onun gibi kolu bükülmez, sırtı yere getirilmemiş bir yiğidin, hem de kendi kalesi önünde yere serilmesi az şey değildi. Müslümanlar gittikçe ağır basıyor, savaşı bindiriyorlardı. Yüce Peygamber'in dün akşam, ''Allah onun sebebiyle fetih ihsan edecektir.'' buyurduğu Hz. Ali'nin cesur davranışlarını gördükçe daha da gayrete geliyor, zafere adım adım yaklaştıklarını gözleriyle görür gibi oluyorlardı. Nihayet Allah'ın yardımı yetişti. Natat Kalesi ele geçirildi. Gelişlerinin yedinci günü Hz. Ali, Hayber Fatihi namını kazanmış bulunuyordu. Kaleden alınan ganimet bölüştürüldü. Hayber'e gelmiş olan herkese hisse verildi. Bu arada yolculuk esnasında Resulullah Efendimizle görüşen ve Medine'ye hicret edeceğini söyleyen Bedeviye'de hissesi teslim edildi. Fakat o hissesine düşen develeri önüne kattı, peygamberler imamı Efendimizin huzuruna geldi. ''Bunlar nedir ey Allah'ın peygamberi?'' dedi. ''Bunlar senin için ayırdığım ganimet hissesidir.'' Bedevi başını iki yana salladı. Ben bunları alayım diye düşmedim senin ardına. Eliyle boğazını işaret ettikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Benim dileğim şurama saplanacak bir okla şehit olmak ve cennete girmektir. Ne denilebilirdi bu sözlere? İçi dışı bir olan, diliyle değil, yüreğiyle konuşan, develere değil cennetteki nimetlere gönül veren bu adama neler söylenebilirdi? Fahri kainat efendimiz onun bu samimi davranışından pek memnun olmuşlardı. Eğer sözlerinde sadıksan Allah seni tasdik edecektir cevabıyla mukabele etmişlerdi. Daha sonra adam Resulullah efendimizin huzurundan ayrıldı. O günlerde Medine kendiliğinden İslam dinini kabul ederek yola çıkan bir grubu karşılamakla meşguldü. Devs kabilesinden bir kısım insanlar Müslüman olmak üzere yola çıkmış, bu dinin aziz peygamberini görmek üzere uzun bir yolculuktan sonra sabah namazını kılınırken mescide girmişlerdi. İmam namazında ilk rekatta Meryem, ikinci rekatta Mutaffifin Suresini okumuş ve yolcular bütün yorgunluklarına rağmen okunan Kur'an'ı dikkatle dinlemişlerdi. Namaz bittiği zaman Devs kabilesi halkını bir heyecan sarmıştı. ''Allah'ın Resulü namazı kıldıran kişi midir?'' ''Hayır. Peki bize onu gösterir misin?'' ''Allah'ın peygamberi Medine'de değildir. Hayber kalesinde Yahudilerle savaşmaktadır.'' Bu haber pek hoş gelmişti. Kısa bir görüşmeden sonra karar verildi. ''Arkadaş sen bize Hayber kalesinin yolunu gösterir misin?'' Siz de Hayber'e mi gideceksiniz? Elbet. İsterseniz burada kalır. Bizim misafirimiz olursunuz. Hayır, biz kararımızı vermiş bulunuyoruz. Yolcu yolunda gerek. Ama yalnız gidemeyeceklerdi. Habeşistan'dan yola çıkan bir kafilenin de Peygamber Efendimiz Hayber'deyken gelivereceğini kim bilirdi? Onlar da ağırlıklarını bıraktılar. Habeş Nicaşisi tarafından Peygamber Efendimiz'e nikahlanan Ümmü Habibe Medine'de bırakıldıktan sonra ver elini hayber dediler ve Deifs kabilesi halkıyla birlikte yola çıktılar. Aydınlığa Doğru programımızın 140. bölümünü dinlediniz.